Hicre. Hicre is emigration, which means leaving home and moving to another country or place to make a new home there. Hicret, insanın bulunduğu yerden göç etmesi, başka bir ilde yahut başka bir ülkede ev kurmak, yerleşmek demektir. Ama hicret İslam'da çok özel bir göçün adıdır. İş bulmak veya para kazanmak veya aile ve arkadaşlarına yakın olmak amacıyla bir yere gitmek manasında olmayıp, kişinin Allah rızası için diyarını terk etmesi manasındadır. İslam takvimi, Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye göç yani hicret ettiği yılda başlar. İslam'ı Mekkelilere ilan ettikten sonra, Muhammed ve müminler topluluğu, Hicreti düşünmeye ve Allah'ın emrini beklemeye başladı. Çünkü kendilerine çok kötü muamele ediliyor, birçoğuna işkenceler yapılıyordu, öldürülüyorlardı. Sahabelerin nihayet çoğu fakirdi ve güçlü aileler tarafından himaye edilmiyordu. Peygamber yaklaşık yüz müminin Habeşistan'a yani bugünkü adıyla Etiyopya'ya hicretine müsaade etti. Etiyopya kralı, Müslümanları seven, ehli kitaptan bir Hristiyandı. Kureyş onları geri getirmek istedi fakat başaramadı. Habeş Kralı, Müslümanlara din hürriyeti bahşetti ve İslam'ı tanıyan ilk kral oldu. İslam'ı yıkmak için düzenlenen komploların sonu gelmiyordu. Mekke Müslümanları için hayat giderek güçleşiyordu. Bu arada Medineliler, o zamanki adıyla Yesripliler gelmesi ve liderleri olması, halk içindeki problemleri çözmesi için Resulullah'ı davet ettiler. Resulullah Medine'ye ulaşınca da şehrin ismi medine Nebi, peygamber şehri olarak değiştirildi. Göç eden Müslümanlara muhacir adı verildi. Medine'ye hicretlerinde muhacirler arkalarında birçok varlık ve zenginlik bıraktılar. Bütün bunlar bizi hicretin İslami manasına götürmektedir. Sevdiklerimizden Allah rızası için vazgeçmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol arkadaşı Ebubekirle Medine'ye Yaya hicret ederken, düşmanları onları öldürmek üzere süvariler göndermiştir. Peşindekilerden kurtulmak için bir mağaraya girmişler, atlılar da mağarayı bulmuş, fakat mağaranın ağzına geldiklerinde bir örümcek ağı ve sakin olarak tünemiş bir güvercin görünce, orada kimse olmadığını düşünmüşler ve geri dönmüşlerdir. Hazreti İbrahim, Hazreti Lut ve Hazreti Musa da Allah rızası için hicret etmişlerdir. Saffat suresi 99. ayette şunu okuyoruz. Ve İbrahim, ben Rabbime gidiyorum. O bana yol gösterecektir. Lut hakkında da Ankebut suresi 26. ayette şöyle buyuruluyor. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Şüphesiz Rabbim her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır dedi. Bu örnekler de göstermektedir ki Allah'a sevgimizi gösterebilmek ve tam güvenimizi ispatlayabilmek ve yaparsak mutlaka mükafatını alacağımızdan emin olduğumuzu gösterebilmek için gerekli olduğunda her şeyi terk etmeye hazırlıklı olmalıyız.